Günaydın. Geçtiğimiz hafta Türkiye'de 21. LGBT yani lezbiyen, gay, transseksüel ve biseksüel onur haftası kutlandı. 30 Haziran Pazar günü ise 11. LGBT onur yürüyüşü gerçekleşti. Gezi Parkı direnişi sayesinde hak ve özgürlüklerin birlikte daha yüksek sesle savunulması bu yıl yürüyüşe katılımın geçmiş yıllara oranla çok daha fazla olmasını sağladı. Bugün ilk kampanyamız bu nedenle Türkiye LGBT hakları mücadelesinde Önemli bir katkıda bulunan Benim Çocuğum ile ilgili. İzmir'den Görkem Daşkan tarafından başlatılan kampanyanın muhatapları İzmir'deki sinema salonu işletmecileri. Kampanyanın talebi ise Benim Çocuğum adlı filmin İzmir'de vizyona girmesi. Benim Çocuğum, çocukları eşcinsel, biseksüel veya trans bireyler olan Türkiye'li bir grup anne ve baba, İzmir'in içten hikayelerini seyirciye taşıyan uzun metrajlı bir belgesel. Türkiye LGBT hakları mücadelesine önemli bir katkısı olan bu filmin İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de de vizyona girmesini istiyorum. İzmir ve çevresinde bu filmi izlemek isteyen LGBT bireyler ve yakınları olduğunu da biliyorum. Ayrıca aile olmanın, ebeveyn olmanın ne demek olduğu hakkında sorular sorulan ve düşünmeye sevk edilen daha barışçıl bir birey toplum ilişkisi adına filmin toplumun tüm kesimlerince görülmesinin gerekli olduğuna da inanıyorum. İzmir'deki salon işletmecilerinden info at benim çocuğum adresiyle bağlantıya geçerek bu filmi İzmir'de gösterime sokmalarını talep ediyorum, diyor Görkem. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz Change.org benim çocuğumu adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanya Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a yönelik başlatılmış Akyaka Yerel Yönetim Platformu tarafından başlatılan kampanyanın talebi özel çevre koruma bölgesi olan Akyaka'nın betonlaşmasına izin verilmemesi. Platform Gökova özel çevre koruma alanı içerisinde bulunan Akkaya Belediyesi sınırları içinde yer alan 19300 metrekare büyüklüğünde bir zeytinlik alanı Akyakalıların haberi olmadan Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Özelleştirme programına alınmış. Daha sonra özelleştirme İdaresi başkanlığı tarafından yapılan uygulama imar planı değişikliği de resmi gazete yayınlanarak onaylanmış. Ayrıca zeytin yetiştirme alanı olmasına karşın bu alan tapu kaydına arsa olarak belirtildiği için zeytin koruma yasası olarak bilinen ve zeytin yetiştirme alanlarının korunmasını öngören yasanın korumasının dışında bırakılmış. Diğer yandan çevre kanunu 9D maddesinde Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiş alanlarda imar Kanunu'nun 9. maddesi hükümlerinin geçerli olmadığı belirtilmektedir. Sözleriyle plan değişikliği yapma yetkisini bu maddeden alan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan Akyaka'da plan değişikliği yapmak suretiyle yetkisini açtığını söylüyor. Bu kampanya Uluslararası Yavaş Kentler Birliği (Cittaslow) üyesi olan Akyaka katılımcı yerel yönetim anlayışı içinde doğal ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara korunarak devredildiği, insanla doğanın uyum içinde birlikte var olabildiği, yaşam kalitesi yüksek bir belde olmayı hedeflemiştir. Yavaşkent Akyaka doğanın ranta feda edilerek betonlaşmasına izin veren imar planlarıyla yönetilerek kimliğini hızla yitiren bir belde olmak istemiyor diyen platform taleplerini ise şöyle dile getirmiş. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yasaya aykırı olarak yapılan plan değişikliği iptal edilmeli ve tüm Akyakalıların ortak yararlanma hakkı olan kamusal alanın imar planı yetkisi Akkaya Belediyesi'ne devredilmelidir. Akyaka-Nazım İmar Planı değiştirilerek yapılaşmaya izin veren imar plan hükümleri ise kaldırılmalı. 3841 Noğlu parselin tapu kaydı zeytinlik olarak değiştirilerek üzerindeki zeytin ağaçları ise yasal korumaya alınmalı. Kentin gerçek sahiplerinin o kentte yaşayanlar olduğundan hareketle 3194 sayılı İmar Kanunu imar planlarının yapım ve değiştirilmesi süreçlerine yerel halkın etkin katılımını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Özel çevre koruma bölgeleri ve her türlü doğa koruma alanlarının üstün kamu yararı gerekçesiyle yatırıma açılabilmesini öngören ve yasalaşmak üzere olan Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde getirildikten sonra geri çekilen tabiatı koruma yasası ise tamamen geri alınmalıdır. İmza kampanyası hakkında detaylı bilgiyi changeorg yaka beton olmasın adresinde bulabilirsiniz. Üstün kamu yararı tabii ki her zaman için doğayı koruyan Etkinliklerdir yoksa doğayı yok eden değil. Sıradaki kampanyamız Türk okulları mezunları tarafından başlatılmış. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi yurtdışındaki Türk okulları mezunlarına da burs verilmesi. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bu ülkede Türk okulları mezunlarından başka hemen hemen tüm yabancı uyruklu lisans ve yüksek lisans öğrencilerine burs veriyor. Merak ediyoruz bize neden vermiyorlar. Yoksa başarı düzeyimiz onlarınkinden daha mı kötü? 4.00 not ortalaması olan arkadaşlarımıza bile burs çıkmıyor. Sonuç başarılı değilsin diyorlar. Sözleriyle sıkıntılarını dile getirmiş. Burada hemen belirtelim 4.00 en yüksek not. Türk okulları mezunlarının başlattığı imza kampanyası hakkında daha detaylı bilgiyi Change.org Taksim Türk Okulları adresinde bulabilirsiniz. Sıradaki kampanyamız Manisa'dan Mehmet Yeni Da tarafından başlatılmış. Muhatabı ise Cemil Çiçek. Talebi ise Türkiye'de hayvan koruma polisinin olması. Türkiye'de hayvan haklarını sivil toplum kuruluşları korumaya çalışıyor. Ancak bu çabalarında yetersiz kalabiliyorlar. Yasalar hayvanları koruma konusunda ve kamu görevlileri de bu yasaları uygulama konusunda yeterli bilgiye ve kapasiteye sahip değiller diyor Mehmet. Dolayısıyla polisin bu şekildeki kapasiteyi artırması hatta bir hayvan polisinin Göreve gelmesi için çağrıda bulunmuş kampanya hakkında daha detaylı bilgi ise Change.org Taksim Hayvanlar için Polis adresinde bulabilirsiniz. Evet geldik günün son kampanya haberine. Pazartesi Hareketi tarafından başlatılan kampanya hukuku hiçe sayanlara yönelik başlatılmış. Pek net bir görüntü. E Hedef değil tabi burada. Bir muhatap çok belli değil. Kampanyanın talebi yürüyen avukatın demokrasi ve adalet yolculuğunda yalnız bırakılmaması. İktidarın temel insan ve hak özgürlüklerinin alanını daraltan, evrensel hukuk ilkelerini ve anayasal güvencelerini yok sayan, çevreyi, doğayı sadece rant aracı olarak kabul eden, yurttaşlarını ötekili yaşayan, savunmasız bir yargılama düzeni kurma hayaliyle halkın gören gözü, duyan kulağı, Söyleyen dili olan mesleğimizi ve meslektaşlarımızı itibarsızlaştırmak için her türlü saldırıyı meşru gören faşist zihniyete kararlarını ve uygulamalarını yargı organları ve mensuplarının yargının kurucu unsuru ve ayrılmaz parçası olan savunma yerlerinde sürüklenerek gözaltına alınırken susan, tutuklanırken sevinen ve aylardır iddianamesi zindanlarda çürütülürken görmezden gelen vicdanları sızlamayan, hukuka aykırılıklara sessiz kalan, hukukun intikam aracı olarak kullanılmasını bir şekilde onaylayan, savunmayı yargılamada bir yük ve engel gören, kapalı gözleri, sağır kulakları, bağlı dilleriyle, ileri demokrasi maskesiyle faşizmi meşrulaştıran sessizliklerini, bugünün hukuksuzluğunu yapan ve meşru sayanların bir gün kendilerinin de hukuka ihtiyaç duyacaklarını hatırlatarak protesto etmek için, Meslektaşımız Avukat Bayram Vural'ın 1 Temmuz 2013 günü saat 6'da Türkiye Boralar Birliği başlayıp İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bitireceği yürüyüşü destekliyor. Önce insan, önce hukuk diyen tüm meslektaşlarımızı uğurlamaya ve destek olmaya çağırıyoruz diyor Pazartesi Hareketi. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz Change.org Taksim Yürüyen Avukat adresini ziyaret edebilirsiniz. Değişim rüzgarları hep sizinle olsun. Esen kalın.